Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki: "La yu'minu ahadukum hatta yakuna haza taban lima ji'tu bihi." Ya. "La yu'minu ahadukum hatta yakuna haza taban lima ji'tu Sizden herhangi biriniz tüm hayatını İslam'a, Kur'an'a, Şeriat-ı Muhammedî-i Garra'ya uydurmadığı sürece Hadis açık, hadis-i şerif meşhur, çok açık. İşlerinizi Allah'ın dinine uydurmadığınız sürece, hevanızı yani bütün işlerinizi, dünyanızı, keyiflerinizi, tüm dünya hayatınızı, Allah'ın dinine uydurmadığınız sürece, benim getirdiğime diyor, benim getirdiklerime uydurmadığınız yani buna, Kur'an-ı Kerime, tüm hayatınızı Resulullah Aleyhisselam'ın şu getirdiği Kur'an'a uydurmadığınız sürece, kamil iman etmiş sayılmazsınız. Tehdidi görüyor musun? Biz hayatımızın günü ve düzeni ne olursa olsun İslam'a uygun bir şekilde yaşamak zorundayız. Evliliklerimizi, boşanmalarımızı, alışverişlerimizi, ticaretlerimizi Allah'ın razı olduğu şekilde yapmakla mükellefiz. Eğer ki biz Allah'ın kuluysak ve yarın bizi hesaba çekecek olan oysa Allah'ın dinine uygun olarak yaşamak zorundayız. Kur'an'a uygun bir şekilde yaşamak zorundayız. İster burada Kur'an'a uygun yaşayalım, isterse yaşamayalım. Ama bilin ki yarın ruzu u mahşerde biz huzur-u mahşerde bu Kur'an'la hesaba çekileceğiz. Senin hayat şekline göre değil, yaşadığın şekle göre değil, Kur'an'a göre hesaba çekileceğiz. Ve bilin ki bu yaşadıklarımızın sonunda öleceğiz, kabre gireceğiz ve orada büyük bir hesap çıkacak karşımıza. O da yetmiyormuş gibi mahşer alanında dehşetli bir günün bir numaralı biziz. O günler bize ait. Ölüm yok gibi yaşıyoruz beyler. Hayatımızda sanki dünyadan başka bir dönem yokmuş gibi yaşıyoruz. En güzel evi alalım, en güzel arabayı alalım ile yaşıyoruz. Yarın kabrimizi biraz daha güzel edelim, mahşerde sırattan biraz daha hızlı geçelim, cennetin daha güzel yerine gidelim, Resulullah Aleyhisselam'a komşu olalım ki hepimizin hayali bu, gayret maalesef yok.